MÜZELİK SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar Hazırlayan resmanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Uluslararası Sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da müzik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehak'ın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyelim. At things, kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. www.thisistudio.com blogdan da programımızla ilgili yazdığımız blog içeriklerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da Merhaba stüdyoladan da bize e, görebilirsiniz. Geçen bölümümüzde müzede iletişiyoruz başlığıyla bir bölüm yayınladık. Odun Pazarı Modern Müzeden Kurumsal İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüvenle müzeler ve iletişim konusunu konuştuk. E, i̇letişim kavramının yeni müzecilikle birlikte müzeciliğe dahil olması, müzelerin topluma karşı sorumluluklarını iletişim yoluyla sergilemeleri ve e, sosyal medyayla müze iletişiminin değişmesinden bahsettik. Hatta yeni müze tanımı üzerinden de bazı yorumlarda bulunduk. Bu bölümde ise aslında iletişim konusundan devam ediyor olacağız dolaylı olarak, ama farklı bir yönden ele alacağız. Ve müze okuryazarlığı kavramından bahsedeceğiz. Bir şeylerin okuryazarlığı konusu çok sık duyduğumuz bir şey, bir mesele mi belki demek lazım, bilemiyorum. O yüzden bu bölümü böyle bir konuyla ele almak istedik. Şöyle başlayabiliriz Ayçi istersen. okur yazarlığı nedir? Ya da herhangi bir şeyin okur yazarlığı nedir diye. İlk olarak okuma yazma becerisi ve okur yazarlık arasındaki farkı dikkat çekmek istiyorum. Ee, okuma yazma becerisi dediğimiz ilk aklımıza gelen aslında okuyabilme yeteneğimiz. Alfabeyi çözümleyerek yazılı olan metinleri algılamak demek. Okuma yazma ya da bu alfabeyi kullanarak düşüncelerimize kağıda aktarabilmek demek. Okur yazarlıksa bu basit anlamda, dar anlamda kullandığımız okuma yazmanın ötesinde bir beceri. Örnek olsun diye UNESCO'nun okur yazarlık tanımına bir bakalım. UNESCO'ya göre okur yazarlık değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneği. Yani basit bir şifre çözme işleminden aslında daha ilerisi, daha ileri düzeyde bir zihinsel beceri. Bir de şeyi sordun, herhangi bir şeyin okur yazarlığı nedir diye. Aslında alfabeler ya da yazılar dışında şeylerin de okunup yazılabileceği fikrini de kültürel antropolog Clifford Geertz'in e, düşünceleri önemli. Onlar biraz e, önce oluyor. Kelimelerin okunabildiği gibi kültürlerin de okunabileceği fikrini öne sürüyor. Bu önemli bir açılım. Bu açılımla birlikte diyebiliriz. E, medya okur yazarlığı, görsel okur yazarlık, nesne okur yazarlığı bilgi okur yazarlığı gibi gibi gibi birçoğunu sayabiliriz okur yazarlık türleri ortaya çıkıyor ee, müze okur yazarlığı kavramına gelelim onunla ilk nasıl karşılaşıyoruz nerede görüyoruz benim yaptığım araştırmalarda gördüğüm belki daha eskisi de vardır. Ama bulabildiğim bu. 1984 yılında Carol B. Stepp'in bir makalesi. Makalenin ismi de Defining Museum Literacy. Ee, yani müze okur yazarlığının tanımlamak. Ee, gündeme getiriyor o dönem için bu kavramı. Ve sunduğu bakış açısı da sadece müzedeki bilgi panolarını, etiketleri okumak değil, onun ötesinde müzenin sunduğu tüm servisleri kapsayan ve müze ziyaretçilerin bundan nasıl yararlandığını da düşünmeye, tartışmaya açan bir yaklaşım aslında. Ama hani benim böyle yaptığım kısa araştırmada gördüğüm, Sanki böyle doğrudan kendine bir yer bulamıyor bu kavram müzecilik literatüründe. Sahiplenilmiyor mu diyeyim ya da yeterince çok e, üzerine gidilen e, bir kavram olmuyor. Sence nasıl? Hani sen ne düşünüyorsun? Ya şöyle düşünüyorum aslında. Okuryazarlık hani bahsettin ya normal kendi kelime anlamında bir şey yorumlayabilme, okuduğunu anlayabilme, o Mevzunun içine girebilme belki de bir noktada. Müze okur yazarlığında bir kere zaten yabancılığı kırma e, mevzusu var ya, hani bizim zaten müzecileri olarak insanları sürekli müzeye tanıtma, müzeye çağırma, kamu olan olarak e, faydalanmalarını sağlama konusu var. Müze okur yazarlığı bunun e, belki de sonucunda olacak ya da bunu ilk tetikleyecek olan adım. Gibi geliyor bana. Bugün sana söylemiştim sanırım birkaç tane daha kavram var. Üzerine hiç yoğunlaşılmıyor. Müzelerde sürdürülebilirlik ve müze okur yazarlığı diye. Yurt dışında bunlar üzerine çok konuşuluyor. İşte müze okur yazarlığının metacognition olan işte üst biliş ya da meta biliş ile olan ilişkisi vesaire gibi. Bu iki kavram nedense Türk yazığında ya da e, Türk müzeolojisinde diyeyim. Pek fazla kendi yer bulamıyor ki aslında hemen o makaleyi de atıfta bulunmak istiyorum. Thinking about how we think Promoting Museum Literacy Skills with Metacognition adlı bir makale Sarah Sims tarafından yazılmış. Bu makalede aslında hani metacognition, meta düşünme bir şeyi düşünüyor olduğumuzu düşünüyor oluşumuz anlamına geliyor ya, bir şeyin metalaşması. Ee, bunu e, müzede çocuklar tarafından ya da normal ziyaretçiler tarafından nasıl yapıldığını anlatan bir makale bu. Ee, ve e, işte öğrencilere mesela bazı sorular soruyorlar. Bu galeride ne yapıyorsun? Çok basit hani herhangi birine bir soru. Hangi düşünce yeteneklerini kullandın? İşte ne bileyim esere bakınca bu eser neden bu kadar uzun diye düşündün mü? Ya da eserle ya da sınıf arkadaşlarında ne tarz e, şekillerde iletişime geçtin? Ne bileyim, aa bak kırmızısı çok komik diye arkadaşın dirseğine dürttün de. Çünkü bu da yine üzerine bir okur yazarlık geliştirmenin parçası ya. Ve e, müzede e, hani... Düşünüyor olmayı düşünüyor olmak aslında. Ben e, biliyorsun müze yetimcisi olarak çalışıyorum ve işte bazen son sergide öğrencilerle bir eseri konuşurken bir şey sormuştum çocuklara. Hayatınızdaki e, her şeyi kaybettiğinizi düşünün. Paranız yok, cep telefonunuz yok, anneniz yok, babanız yok. Sizinle ne kalır geriye demiştim. Ve böyle çocuklar o an durup düşündüler ve ben şey oldum. Hmm, düşünüyorlar işte. Bak, o soruyu yaratabildim demek ki kafalarında diye. İşte bence tam olarak müze okur yazarlığı bu soruyu sormalarını kendilerine sağlaması kısaca. Ve e, literatürde de dediğimiz gibi, türk literatüründe olmamasının sebepleri de zaten devlet müzelerine burada konuşurken hep maalesef diyerek bir kenara almak zorunda kalıyoruz. Özel müzelerde de yavaş yavaş eğitimcilerle, yani müze eğitimcileriyle ortaya çıkan bir şey diye düşünüyorum ben bunu. İşte müzenin kurumsal yapısıyla ilişkisini düşünmemiştim. Belki de müze eğitimi de Türkiye'de özel müzelerle yeni yeni filizlenen bir alan. Yurt dışındaki örneklerine baktığımızda daha köklü. Yani müzedeki bilgiyi paylaşma üzerine dayalı müze deneyimi. Müzedeki deneyimi sorgulamak hani bambaşka bir seviye ve aklıma şeye geldi yine okuma yazma becerisiyle bir şekilde bağlayacağım ee, hani müzeye bakışımız sanki şu an şöyle ben işte örneğin Türk resim sanatının tarihini öğrenmek istiyorum müzeye giderim oradaki bilgi panolarını okurum eserlere bakarım ve öğrenirim aşamasındayız sanki biz yani bilgi edinme ve bilgi yayma yolu olarak bir müze bilgi yayıcı. Bilgi edinmek için de biz gidip orada okuma yazma becerimizi kullanıyoruz. Evet, evet, evet. Hani bende ne yaratıyor bu? Nasıl hisler uyandırıyor? Benim duygu dünyama ya da bilişsel açıdan beni ne şekilde zenginleştiriyor falan gibi sorular kesinlikle yok o ilk kesinlikle düşüncelerimiz düşünceler. içerisinde bu reflektivite çok düşük ee, hani kendi öz değerlendirme de çok düşük ama bir yandan şu da eksik gibi geldi böyle konuştukça, e, sen aslında fikirlerini açıkladıkça bir kurum olarak müzeyi eleştirmek de müze okur yazarlığının parçası aslında yani oradaki bilgiyi doğru kabul etmek okuma yazma becerisiyle ilintili müze okur yazarlığı derken bunun bir adım ötesinde Müzeyi de bir otorite olarak sorgulamak, yani müzenin içindeki anlatının da bir insan yaratısı olduğunu, onun da bir nesnif olduğunu farkında olarak bakmak, yani o bilginin doğrudan bize akması değil, bu ilişkinin ve iletişimin farkında olarak bir müzeyi ziyaret etmek, belki de e, müze okur yazarlığı, burada da şeye bağlayabiliriz belki, yani müze okur yazarlığı çok farklı okur yazar türlerini. ...barındırıyor. Aynen, bir araya getirdiği için de çok değerli alanlar müzeler. Nesne okur yazarlığından bahsedebiliriz. Evet, bir de benim aklıma mesela şey geldi örnek olarak... ...daha önce sana yine bahsettiğim şeylerden bir tanesi bu. Medyada aslında müzenin dışında müze yazarlarını sağlayabilecek, yayabilecek şey... ...sosyal medya, web siteleri ya da işte normal aktüel medya. Bununla da ilgili mesela Sarat e, projesi vardı bilen belki dinleyicilerimiz vardır Safeguarding Archaeological Assets of Turkey diye Koç Üniversitesi'nin yaptığı bir arkeoloji mirasının korunması tehlikelere karşı temalı bir eğitimdi ve bu projenin bir kısmında gazetecileri arkeoloji haberciliği atölyeleri yaptılar çünkü Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey var bir kişi ne bileyim 50 tane daktilo toplarsa müze oluyor eve ya da ne bileyim 7 yaşından beri çiğnediği sakızların paketlerini topladı ve şimdi müze açtı diye bir haber görüyorsun. Ben Google hesabımda müzelerle ilgili haberleri her gün alıyorum. Her gün bilmem ne müzesi diye bir haber geliyor bana. Ve içine girip baktığında sadece aynı nesneden 5 tane koymuş bir insanı görüyorsun. hani. Belki de müze okuryazarlığının gelişmesiyle birlikte her şeyin müze olmayacağı, ya da e, ne bileyim müzenin biraz daha halkla ilişkisi olan bir şey olduğunu e, aktarabilirsek yani belki de bilmiyorum arkeoloji haberciliği atölyelerinde de e, arkeolojik e, şeylerin önemliliği ne bileyim definecilik mesela definecilik haberlerini yapmayın diyorlar çünkü definecilik özendirilecek bir şey değil e, insanlara desteklenilmesi ya da duyurulması gereken bir şey değil e, buna benzer belki de e, müzecilikle ilgili atölyeler yapılsa müzecilikte de aynı şekilde müze faydalanmak önemlidir, e, kültürel miras korumak önemlidir, e, sanat eserlerini okumak, yorumlamak, bizdeki karşılıklarını hissetmek önemlidir gibi konuları da e, çok dolaylı tabii ona da farkındayım e, bu haber ya da medya yolu yapmak ama e, müzeye gelmeyen insana ulaşabilmenin çok kısa yollarından bir tanesi. Evet yani biraz daha nasıl diyeyim şey demek istiyorsun gibi anladım ben de. Sergilerin tanıtım metinleri, basın bültenleri gibi haberler yapılmasındansa neden müze ziyaret etmeliğe de odaklanabilir? Evet, evet, evet, evet, evet. Dilersen şimdi kısa bir müzik arası verelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Merhaba 95.0 Açık Radyo'da Müzik sohbetlerde beraberiz. Ben Ayça Bayrakulu. Ben ağlışırken şey programımızın ilk bölümünde genel olarak okur yazarlık nedir? Farklı okur yazarlık türleri nelerdir? E, gibi konulardan bahsettik. Daha sonra e, müze okur yazarlığı ve bu kavramın müzecilik literatüründe nasıl ele alındığına kısaca değindik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önemli bir soru var aslında. Bu kavramın içini nasıl e, doldurulacağından da önemli belki de Sence müze okuryazarlığına neden ihtiyaç var? Biz bu konuyu neden gündeme getirmek istiyoruz? Buna yine aslında geçtiğimiz 3 ay içerisinde edindiğimiz tecrübelerine de biraz atıfta bulunarak cevap vereceğim. Yani müze okuryazarlığına dediğimiz gibi gelene kadar senin de bahsettiğin nesne okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ya da kültür okuryazarlığı konuları var ya... Bu medya okuryazarlığı ya da nesne yazarlığında baktığın şeyi anlamlandırabilmek, gö gördüğün nesneyi e, yorumlayabilmek gibi şeyler müze okuryazarlığının zaten içerisinde. Ve mesela müzeye gelen ziyaretçi, e, ki benim durumumda bir modern sanat müzesine e, geliyor, baktığı eseri anlamlandırırken, ben buna mı para verdim dememeli. Müze okuryazarlığına sahip ziyaretçi bunu demez bence. Bir kere modern sanattan mesela faydalanabilmek için bu şart. Anlamlandırabilmek için bu şart. Bir arkeoloji müzesine gidiyorsan gördüğün şeyin insanlık tarihine, kültür tarihine ya da senin bugün kü hayatına olan etkisini o illi panodan görmek değil de günlük yaşamında da bağdaştırabilmek. Ne bileyim, Füriklerin e, fibulası işte çengelli yine. O teknolojinin bundan işte üç bin yıl önce ortaya çıkmış bir teknoloji olduğuna bakarak hem o dönemi teknolojisini anlamak, bugünkü aslında insanlığın gelişimini görebilmek gibi şeyler açısından e, hayatı anlamlandırma açısından aslında ihtiyaç e, var diye düşünüyorum. Belki de şu konuda yardımcı oluyor bu müze okur yazarlığının bileşenlerinden biri de empati becerisini geliştirmesi. Tam burada onu eklemek faydalı olur diye düşündüm. Sözünü kestim ama o çengelli yine bugünden bakıldığında çok basit bir teknoloji olsa da kendi dönemi içinde değerlendirebilme becerisini kazandırırsa bir müze izleyicisine ya da ziyaretçisine empati kaslarımızı müzede daha nasıl diyeyim, güçlendirmek ne tür alanlar üzerinden çalıştırıp güçlendirip Aslında gündelik hayatımızı ya da günceldeki tarihte ya da gündelik hayatımızdaki zor konulara yaklaşımımızda da Farklılıklar yaratabilir, davranış değişiklikleri yaratabilir diye düşünüyorum. Peki bunu ama nasıl yapabilir bir ziyaretçi? Müze bunu nasıl sunacak? Bunun eğitimi nasıl verilecek? Bunu öğrenme, müzede düşünmeyi düşünme nasıl kolaylaştırılabilir? Mesela ya bundan önce aklıma sana empatiden bahsedince bir örnek geldi. Mesela okupay Museum hareketi, işte kolonicilerin heykellerinin yıkılması hareketi. Bence müze yazarlığı geliştiği için e, artık köleliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu insanlar bildiği için ve köleliği yücelten, köleliği uygulayan kişilerin müzelerin bir parçası olmamaları gerektiğini anladıkları için ortaya çıkan şeyler aslında. Müze yazarlığın dolaylı sonuçlarından biri de bu, bunu diyebiliriz. E, ya da işte gördüğün şey ne, bunun anlamı ne e, ki bu da işte bahsettiğin metacognition kısmı. E, yorumladığını anlama, anladığını yorumlama ya da işte yorumluyor olduğunu yorumlama kısmı <gülüyor> falan. Ki e, bu da e, senin dediğin gibi hani bunu nasıl yapacağız? Müze yetimcileriyle, küratörlerle ve işte müzenin aslında herkesiyle birlikte olacak bir şey. Müze binasından nasıl faydalanacağını öğretecek olan teknik ekipten tut da ne bileyim oradaki e, künyeleri temizleyen yardımcı kişiler bile hani hepsi onun bir parçası olacak Hani müze okur yazarlarının sağlamanın aslında hani sadece belki yüzde ne bileyim 65'i müze eğitimcilerine kalıyor ama geri kalanı da müzenin tamamen binanın kendisi de dahil olmak üzere müze mimarisi de bence buna katkıda bulunuyor. Şey Bu bir takım oyunu adeta diyebilirim. Bir de ben şöyle bir şey de olabilir diye düşünüyorum böyle bazı sergilerde de görüyorum. Konuyla ilgili bir okuma tartışma köşesi müze alanının içinde işte referans kaynaklara erişilebilecek işte ilgilisinin meraklısının gidip orada o konuyla ilgili daha fazla bilgi almasını sağlayabilecek ortamların oluşturulması da faydalı olur. Onun dışında farklı programlamalar yapılabilir. İlla müzenin didaktik olduğu değil, hep beraber öğrendi yani. Müzenin de öğreten değil, o müzenin öğrenen müze, belki müzenin de öğrenmeye açık olduğu bir süreçti. Bu okur yazarlık pratikleri daha çok gelişebilir diye düşünüyorum. Bir de sanatla. Burada Fred Wilson'ın eserlerinden belki biraz bahsetmek de güzel olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz Empati geliştirmeyle ilgili çok da böyle görür görmez e, vuruldum. Aman Allah'ım bu ne diye böyle kendimden geçtiğim belki işte Stendhal sendromu yaşadım. <gülüyor> arkeoloji müzesine gittiğimizde insan, insan iskeletleri sergilenmesi yakın bir zamana kadar çok doğal olan normal bir şey olarak karşılandı. Evet. Ama bu müze okur yazarlığıyla aslında e, nesne okur yazarlığı kısmından bakacak olursak şu an konuya sadece şeyi geçiyorum ben bilgi panolarını falan bir kenara koyup sadece o iskelete baktığımızda onunla insan olarak empati kurabilmemiz müze okur yazarlığıyla çok ilintili bir şey. Yani e, bilmem ne kazısından çıkarılmış çocuk iskeleti yazıyor. Çok Factual, bilimsel böyle nötr soğuk bir bilgi belki. Fred Wilson da şöyle yapıyor. E, o iskeletlerin bir replikalarını sergileyerek yanına e, eser etiketi olarak someone's sister birinin ablası yazıyor. Empati yeteneğini geliştirmek için e, müze okur yazarlığı kapsamında diyeyim. Sanatın da aslında bir rolü olabileceğini gösteriyor bize diye düşünüyorum. Onu da böyle eklemek istedim aklıma gelmişken kısacık araya. Kesinlikle. Ya zaten dediğim gibi bu okupay Müziyum hareketlerinde falan da işte bu rankın headler, kurutulmuş kafa tasları vesaireler de <gülüyor> insanlar da bunlar hani bu kadar rahat nasıl birilerinin ceset diyeceğim artık hani sergileyebiliyoruz. Ama işte hep bu White male arkeoloji <gülüyor> <Amerikan> <gülüyor> oyunları bunlara bağlanıyorum yine ama <gülüyor> oraya geldik ya evet inanılmaz ya da kiminin ritüelin parçası olan dini inancı ile ilgili olan nesneleri aa bu ne kadar egzotik diye alıp böyle evet. kilometrelerce ötede bir vitrinin içine koymak gibi bu konular konuş konuş bitmez Gülşah dilersen bugün burada Kapatalım programı, bir sonraki bölüme bırakalım bazı konuşacaklarımızı da. Tamamdır. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz sevgili dileyenler. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça.